Elbılâhîne Şeytan Râjim İsmi Lâhîn Râhman Râhîn. Alhamdülillâhü Abûl Âlamin Hamdan Kâtîran Tâyban Mubâlkan Fihî Ala Kull Halîn Vâfi Kull Kema Yindâri Vâjâlî Vâjihî Vâla ve Ün Sultanî. El Salât Vâ Sallâm Ala Şeyîd El Tajru usnala kabil kulubun al isvakin al haznat Muhammed al Mustaqab ve al alihi ve safihi ve mantelihi bi بعد فعلموا أيها الأخوان فإن أقل الحديث كتاب الله بأقل هدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسمن كثيرة. مشاهد أمور متفاتها لكل متفتة بدعة لكل بدعة بلالة لكل بلالة وصاحبها في النار 60 senedir muttasıl ilan ediliyor sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâl 40 müsaddaqât ve 44 mâhiyatun fe emma al fe fi sabîlillah bi ve nâfakatuke ala ebire bi sabîl mi'tin fe yelbi hatta şa ta bi ve emma al fe siyam ramadan ve beyt ve itiyani mescidi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve itiyani mescidi Beytil Mahdis Sadaka Resulullah Fimakal Elkemakal Çok aziz ve çok kıymetli sevgili kardeşlerim Allah-u Teala hazretlerimin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, isramı dünyada ahirette üzerinize olsun. Allah-u Teala hazretleri sizleri sevdiklerinizle beraber iki cihanın saadetine erdirsin. Dünyada aziz ve mutlu, ahirette de cennetine, cemaline nail olan, selamına mazhar olan, sevdiği, razı olduğu kulları zümresinde eylesin. Ramazanınız mübarek olsun. Allahü Teala Hazretleri şu, Allah için tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri ahsem ve etem olarak kabul edesin. Şu zalim nefislerimizi islah etmemizi şu mübarek ayda nasip eylesin. Bizim günahlarımızın hepsini bu ayda silsin temizlesin. Ondan sonra ki ömrümüzde günahlardan arınmış hadis, safi, pak temiz kullar olarak yaşamayı dini, dini İslam'a en güzel tarzda hizmet eylemeyi ve Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmayı nasip eylesin. Amin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mübarek hadisi şeriflerinden bir demet okuyoruz pazar günleri. Dinimizi taallim etmek için, tefezzüz eylemek için allah Teala Hazretleri razı olduğu kullarından eylesin. Efendimiz'in şefaatine naid eylesin. Öğrendiklerimizi uygulamak nasip eylesin. Amin. Ümmetin dolduğu zamanda Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya edenlere yüzlerce şehit sevabı verileceği hadis-i şerifler de sabittir, müjdelenmiştir. Ve sevapları almayı Rabbimiz cümlemize nasip eylesin. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına başlamamızdan önce her zamanki ihtiyadımız, adetimiz üzere, başta Peygamber aleyhi ve Efendimiz'in ruhu pakine hediye edelim diye, Kere onun mübarek alinin, ezvacinin, ashabının, etbaının, isvanının, ahbabının, hülefasının, saadatü meşahituruk aliyemizin, bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, İskender Paşa'nın, kendisinden feyz aldığımız mübarek hocamız rahmetli Mehmet Said-i Bursavi Hazretlerinin, ve uzaktan yakından buraya gelmiş olan siz değerli kıymetli kardeşlerimizin ahirete geçmiş olan bütün sevdiklerinin, yakınlarının ruhlarına bizlerden şu mübarek Ramazan gününde oruçlu ağızlarımızla bir hediye-i olsun diye hepsinin ruhları için hatta bütün mümini müminafe Rabbimiz dereceleri üzere ikram eylesin diye temenni ve niyaz ve dua ederek bir kata, üç ihlas şerif okuyalım, öyle başlayalım diyelim, Bismillahirrahmanirrahim. Okuduğumuz hadis-i şerif gelinen yere göre benim bulunamadığım zamanlarda Avustralya'ya gittim. Oradaki Müslüman kardeşlerimiz, ihvanımız davet etmişlerdir. Orada da faydalı, güzel eğitim çalışmaları oldu. Ailelere, babalara, analara, evlatlara, cemaatlere yönelik güzel memnun kaldılar. Onun için aranızda bulunamadığım zaman da tabii hadis-i şerifler okunmuş, ilerlemiş... 69. sayfanın 11. hadisi şerifine gelinmiş onu okuyoruz bu hadisi şerif de tam Ramazan'a uygun bir takım bilgileri de içinde taşıyor bakalım Ebu Hureyre radıyallahu ahten rivayet olunan bu hadisi şerif ki Hasan hadisi şerif diye yazılmış rivayet <gülüyor> takımından Hasan güzel bir hadisi şerif sağlam bir hadisi şerif buyurmuş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri 4 on müstecatür. 4 şey vardır ki ömeri sayacak biraz sonra. 4 şey vardır ki bunlar ecri sevabı 700 misli verilen amellerdir. Sevabı çok verilir. Çünkü Allah'ın hazretleri Kur'an-ı Kerim'de en el elhasene yapılan bir iyiliğin en aşağı 10 misli olduğunu ve dilediğine de bu sevabı daha arttıracağını bildiriyor. Allah-u Yudâ'yı yaşa. Fazla keremi çoktur, dilediğine hak edene, uygun gördüğüne daha fazla da verebileceğini bildiriyor ama genel ölçü bire bir vermiyor Allah Celle Celaluhu, yapılan iyiliklerin mükafatını bire on veriyor bazen 7'e çıkartıyor 7 başak her başakta da 100 tane olsa ne olur 700 tane olur öyle temsil de ediyor bir ayeti kerimede bazen 1'e 700 veriyor İşte o 1'e 700 verilen 4 şey yani bayağı büyük sevap 1'e 10 değil 1'e 70 değil 1'e 700 sevap veriyor neymiş bakalım onlar dikkatle dinleyelim anlayalım hem kendimiz uygulayalım hem de başkalarına anlatalım uygulasınlar Onların sevabının da bin misli bilim defterimize yazılsın Ve on Mahiyatın Dört şey de vardır Ayrıca Onlar da günahları siler Mahiyat H harfiyle Mah mahi, mahiyat ha harfiyle olunca mahal, yemhu mahvetmek, silmek demek yani. Dört şey vardır ki günahları mahvediyor. Yani yok ediyor, siliyor. Cehtardan siliyor, temizliyor, silgi yani. Silginin yazıyı temizlediği gibi silginin kara kaplardaki yazıyı temizlediği gibi günahları siliyor dört şeydir. Temel müsebbeat Kendisine 700 misli sevap verilen güzel amellerden birincisi onlara gelince birincisi nafakat fi sabilillah Allah'ın yolunda senin sarf ettiğin masraf masrafın Allah yolunda yaptığın masrafın bir sevmiyetin 700 misli mükafatıdır. Allah yolu nedir? Allah yolu cihattır. Cihada para sahip ediyorsan, istersen kendin bizzat cihada iştirak edip, mesela efendim yolda masraf yapıyorsun, silaha masraf yapıyorsun, ata masraf yapıyorsun, alete, edevata, vasıkaya masraf yapıyorsun. İster böyle olsun, ister kendin gitme, bir gidene yardımcı ol, bir gaziye destek ol. Gaziyi teçhiz eyle, teçhizatını ver her nasıl olursa olsun Allah yolunda sarf edilen para, paralar masa, para mal, mülk, eşya hepsi dahildir yani senin infakın vermen, sarf etmen 700 mislidir Allah yolu başka nedir? Allah'ın yolu hac, hacdır, ömredir o taraflara giderken de masraf yapması insanın o, o, o da 700 mislidir onun için oraya gidenler masrafla cimrilik yapmamalı. Eskiler demişler ki devecinin hakkını vesaire vesaire, doğ ve gol vermelidir, kimsenin hakkını geçirmemeli. Orada da nekeslik yapmamalı. Şimdikilerde tabii efendim yaptığı ibadetin eciru sevabı çok olsun diye tabii efendim Allah yolunda sesini ağzını açıp kimseni üzmeden, kimsenin hak hakkını ketmetmeden vermelidir. Şimdi biz. Kardeşlerimiz bize dediler ki hocam siz hacca gidiyormuşsunuz Biz de hacca gidiyoruz Sizi orada arıyoruz bulamıyoruz Ağlıyor İki, gözlü, iki çeşme ağlıyor E canım olabilir işte burada görüyorsun ya Yani orada göremezsem ne olur ya Olur mu herkes hocasını görüyor biz de hocamızı görmek isteriz Ağlıyor Dedi ki Çok da ısrar ediyor Çok da üzülmüş bayağı E dedik, hadi bu kardeşimiz vesile olsun Deman sonra hacı beraber yapmaya çalışalım. İsa çiftliğini kurduk. İskender Paşa yani şu bizim cami anıyoruz. İsa yani ticaret bahane beraber olalım, beraber gidelim, gelelim hacı beraber şey yapalım filan diye. E tabii bir kazanç da olursa onu da kararlılara efendim Hayra, hasenata da sert ederiz caminin orasına, burasına hacarız filan diye işildik. Senelerdir de bu hizmete devam ediyoruz. Şimdi geçen sene Mekte-i Mükerreme'de birisi gelmiş, hocam bizi kaydederken işte para bu kadardır bunun üstüne ayrıca para alınmayacak dediler. Şimdi bizden 50 dolar daha para istiyorlar diye şikayetçi oldu. Ben böyle hadis dersini anlat anlatmak için hadis kitabını açtım, hadis okudum Mekte-i e o gelmiş bana 50 dolarlarından para istiyorlar diye şikayet ediyor hemen çadim şirketin ilgililerini bütün filmden 50 dolar fazla istiyormuşsunuz diye hocam dediler eksik istenmiş bunlardan yani bütün Anadolu'nun şehirlerinde efendim şu kadar iken bunlardan yanlışlık olmuş eksik istemiş. o isterse kime sorarsa sorsun yani eksik onu tamamlıyor yoksa fazla para istemediği bir yanlışlık olmuş ben hacı efendiye döndüm dedim ki Bak Hala Gömle vermek istemiyor Para tatlı geliyor Ya hac Allah vermiyor Yola çıkmışsın yani 50 doların lafı mı olur ama tabii Nefisler Nefisler terbiye olmadı mı çok zor, kardeşim. Allah şu mübarek ayda Nefislerimizi terbiye etmemizi nasip etsin Dedim ya başına dönüyorum yani Nefis terbiye olmadı mı Nefis'in hırsı, tamahı hevası, arzusu bitmiyor. Yani kötü, kötü huyla çıkmıyor insanın içinde Hala şey yapmak istemiyor. Ya Allah yolunda veriyorsun bunu. Allah'ın yolu sevap alacaksın filan. Sonra hakkı karşı tarafın. Dedim ki Hacı Efendi sen haccı kendi helal paranla kendin mi yapmak istersin yoksa onun bunun cebinden para alıp da döngüleştirip beleşten bedavadan hac mı yapmak istersin? Yok dedik. Kendi paramla yapmak istedim. Ha o zaman vereceksin dedim. Çünkü ya ben sana vereceğim. Çünkü senin bilet paranın üstünü ben vereceğim. Öteki şeyin üstünü ben vereceğim. Çünkü orada bir yer tutuyorsun. Şu kadar para. Varsa tutuyorsun. Şu kadar para. Uçak Şu kadar para. En büyük masrafı zaten uçak alıyor. Ondan sonra da orada tutulan evler alıyor. Adamlar çok para alıyorlar tabii. O efendim muazzam masraflar oluyor. Dedim bunu eğer kendi paranla harc etmek istiyorsan yapacağız geçen sene 1850 hacı göndermişiz hepsine 100 dolar dedim İskender Taşar şirketi 100 dolar ekledi çünkü masraf daha fazla olacak neden vizenin alınması sizin bildiğiniz gibi olmuyor masrafı hatta bu sene de gene neler olacak kim bilir bilmiyoruz 600 dolara vize satan oldu, oldu geçen sene yani bir firma Avrupa'ya kumarbaz gönderiyor turist getiriyor turizm bütçesi büyük memlekete döviz getirmiş diye devlet ona hacca girecek hacılar kontenjanından 400 tane hacı getirebilirsin diye kontenjan ayırıyor bütçesine göre adam gayrı misin? adam dikli turist götürüyor kumarbaz gönderiyor bir bütçe görünüyor büyük paralar kazanıyor turistlik bir firma Büçesi yüksek olduğundan sen aferin memleketen para kazandırmışsın al sana hacı kontenjanı 400 tane hacıyı ona veriyor. O da haciyi götürmüyor. Yok mu alan satıyorum diyor. 200 dolara 300 dolara 400 dolara 500 dolara geçen sene ibre 600 dolara çıkmış. Yöne de gidemediler bazıları. Ama biz elhamdülillah hacılarımızı efendim öldük girildik. Koca girdik Efendim şöyle ettik. hacıları yetiştik İşin gerçeği budur. Ben de kızdığım için hacılara Dedim ki arada istemeyeceksiniz bunlardan farklı da şey yapmayacaksınız Hepsinin üzerinde 100'en dolar hakkım olsun dedim Kızdım çünkü biz vizeyi almakta biraz geciktik diye Delikodu yaptılar hacılar Delikodu yaptılar Bazıları da şıkır şıkır oynamış İskender Paşa hacıları getiremiyor diyor Yani niye oynuyorsun? 1850 tane hacı hacı giremeyecek Bunun sevinmeyecek tarafı var mı? Otur ağla senin Müslüman kardeşin yok İskandar Paşa götüremiyor diye söylemişler, insanların nefislerine bak, rekabetlere bak, neler dönüyor, ne entrikalar oluyor. Hadi bize de dedikodu başlamış, benim bir şeyle ilgim yok ama o hacı efendi, hacı teyze ağladı diye, efendim biz de bu şirketi kurduk, bu işleri beraber yapalım, para kazanırsak da hayır yapalım diye kurduk yani. çünkü. Para istemek çok zor oluyor. İnsan normalinden para kazanması, hayra saft etmesi kolay. Ama para istemek çok zor oluyor. Ben burada bıktım sizden para isteyince <gülüyor> kendimden bıktım. Şu yandaki binaları alalım, alalım, alalım falan diye. Küçük küçük paralar toplanıyor. Neden? E benim kardeşlerim böyle ödülenler, bütçesi böyle şey. Az veren cendan, çok veren maldan. Olmuyor, olmuyor diye kızdım yani, üzüldüm. Ama yine oldu tabii kızmamak lazım, sabretmek lazımmış yine bütün binalar alındı, yıkıldı, camiye katıldı altı üstü cani 8 miski genişledi, şu cami mevcut namaz kılma alanı 8 miski genişledi, şimdi numaralarından açtık hani dertli konuşurmuş konuşulmuş bir dokun, in ahişit kaseyi kavhur derler şairler Çin'in kasesi meşhurmuş eskiden Çin kasesi buraya gelirmiş çok da kaliteli portion olduğu zaman olduğu için şöyle bir dokunsan Çin Çin Çin öpermiş. yani bir dokunduğu var bin tane Çin diyor.